3-2-1 Kayıt Merhaba Biz Deniz Beşer fanları, radyatörleri, klimaları bir şeyleri olarak kalemiferleri olarak ve Beşeri askere gönderiyoruz. 3 gün sonra aramızda yok. Birliğine teslim oluyor. Birliğini bilmiyoruz. Ve bu, şey, e, bu sebepten dolayı e, bugün onun nereye gideceği belirlenecek. Yani önemli bir gün onun için. 9 Aralık 2009. Kafiyeli bir gün. Kafiyeli bir zaman dilimi diyelim. Ve de e, bu herife parti gibi bir şey yapıyoruz. Ama olay partilikten çıktı. Biz niyeti bozduk. Bu bir flash mob olacak. Biraz flash mobdan bahsedeyim size. Flash mob e, Japonya veya Amerika'da ortaya çıkmış. Cayır olabilirim, ayı olabilirim. E, bilmiyorum. Salladım bunları. İnanmayın. Bilmiyorum nereden çıktı. Ben uydurdum. Benim bu. Neyse. Eee Flash mob insanların toparlandığı ertesi güne dair bir şeyler Sonra bir yer. Mesela. Geçenlerde bir plaj mob'a gittim. Orada yastık savaşı yapıyorlardı. Orada saat altına toparlandılar. Gizli gizli yastıkları ile geldiler. Arkadaşlar. İki dakika bitti. Hala bir şey yok. <gülüyor> devam et. Devam et. Koyacağız bunu. Bitiriyoruz. Ve e, yastık savaşı yaptılar. Ondan sonucuma polis bile ayırmadı onları. Süper takıldılar. Çok eğlenceliydi. Şimdi bizim olayımız mimar sınavları olarak içkilerimizi içip orada performansa katılmak. Performans şöyle başlayacak. Ben Teksas'ta can kurtaranlık yaptım. Oradan kalma bir düdüğüm var. O düdüğü çalacağım. O düdüğü çaldıktan sonra Alıyoruz. Arkadaşlar on sekiz bekleyin çünkü can kurtaran zımbırtısı olacak ben burada videoyu bitiriyorum son sözler mottomuz arkadaşlar şu yurtta pis can da pis burada sergilerde olacak dansçılar gelecek müşterilerine geldi